Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız Ve iklim için başladı Ben Can Tombil Ben de Ömer Madra Ben Yüca Sonmaz Desteği için de dinleyicimiz Gülnur Ulu'a teşekkür ederiz Buradan Evet, şimdi neyle başlayalım? Öncelikle bir, inanılmaz bir gelecek haftada şey başlıyor, COP meselesi. Başlarken COP 23 diye adlandırılan Conference of the Parties yani taraflar arasında konferans, iklim zirvesi Almanya'da, Bonda başlıyor ama yani yeni yayınlanan bir rapora göre alarm çanları hem de biraz yüksekten çalıyor anladığım kadarıyla. Dünya Meteoroloji Örgütü 800 bin yıldır görmemiş düzeylerden bahsediyor karbondioksit oranını. E, Buzul çağından 100 kat daha fazla ama daha da e, vahim bazı yerlerden okuduğumuz raporlar bunun e, belki de 3 milyon, hatta belki de 5 milyon yıldır gözüken en büyük e, iklim değişikliği olduğu ve bu Edinburgh Üniversitesi'nden Dave Rea diye bir bu iklim bilimcinin de bu emisyonları, salımları hemen durdurmazsak, yani mümkün başta kömür olmak üzere e, diğer bütün petrol vesaire, fosil yakıtları ve tek iklim değişikliği çıkmaz sokağına girmiş olacağız. Bir daha da geri dönüş olmayacak diyor. İtalya'da bu arada 2025 yılına kadar kömürden çıkma kararı aldığını açıkladı geçen hafta. Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa ve Portekiz'den sonra bir başka Avrupa ülkesi bu. Ben şeyi merak ediyorum yalnız niye 2025 <gülüyor> evet şirketlerin e, karını azami olarak adapte olacak şekilde olması için çok ut utanç verici bir durum bunun sorgulanmaması da bence de çünkü yani şu anda e, doku ya, ekstradan hava kirliliğinden ve diğer şeylerden 9 milyon Evet. insanın öldüğü var. Yani bu 9 milyon insanın fazladan ölümüne daha 2025'e kadar devam edeceksin demek. Bilgi var. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama bunu şimdi yapmayacağız. Çok sonra yapacağız. Biraz değişik bir bakış açısı işine evet, çıkacağız. Serbest piyasa ekonomisi dedikleri şeyin kurbanı evet. yani çeşitli yorumlar da var bir de insanların şu anda 14 milyon kişinin şu anda evsiz hale geldiğine dair bir raporda yeni yayınlanmış onu şeyden e, söylüyor Darja Mild Truthout sitesinden dün çıkan yazısında söylüyor ama aynı zamanda bir de Independent'ta okuduğumuz bir şey var yazı var Can Sabah söyledi onu 1 milyara kadar çıkabilir evlerinden kaçmak zorunda kalan insanlar diyor. Belki yüzyıl yıl sonuna kadar filandır. Hesap ben göremedim tam şeyi ama yani insanların tarım yapma olanağı tamamen ortadan kalkacağı için yağmurlardan ve sıcaklığın artmasından ve başka sebeplerden böyle bir ve elbette ki savaşlardan filan da ama daha ayrıntısına bakmak lazım. 1 milyar çok Akıl almaz bir rakam yani dünya nüfusunun 107'de biri aşağı yukarı. Evet bu, bu 2025 ile alakalı benim bir teorim var. Daha doğrusu teorimi de destekleyebileceğim bir araştırma da var. Dünyanın en zenginlerinin elinde bulunan yatırımların sayısı 2025 yılına geldiği zaman 145 trilyon dolara bulacakmış. Bu da şu andaki durum nedir diye soracak olursanız 84.9 milyar trilyon dolarmış. Yani neredeyse iki, kat, iki katından çok az bir faz, çok azına kadar tekabül eden bir rakama ulaşacakmış 2025 yılında. Sadece 3-5 kişi parmakla sayılabilecek kadar insan da olabilir aynı zamanda bunlar ee, onların elinde bulunan mal varlıklarının sayısı 2025 yılından sonra da ne olacağını dair bir açıklama yapılmıyor ama bu tarihte biraz önce söylediğimiz 2025 tarihinde eldeki zenginlikler dünyanın en zenginliklerin zenginlerin elindeki mal varlıkları iki katına ulaşacakmış. Bu arada tabii şey e, hani biz 2025'te işte çıkıyor. Niye şimdi değil 2025 diyoruz ama Türkiye'de bu arada Çin ve Hindistan'la beraber kömüre en çok yatırım yapan üç ülkeden bir tanesi. Bunun da altını çizmekte fayda var. Biz orada bile değiliz yani henüz. Evet. evet sözüm ona e, yani Çin'de biraz geri bastığına dair bazı şeyler var ama tabii çok yüksek bir. Büyük, büyük yatırımlar yapıyor. Yani. Güneş'e de güneş panellerine de yatırım yapıyor ama Türkiye bu arada da tabii Ee, hem Enerji Bakanı'nın ağzından hem e, yüksek yetkililerin ağzından e, şey de söylüyor. Yani kömür, e, yerli kömür özellikle çok önemlidir filan diye destek dağılıyor. De Örnek Zaten... vereyim istiyorsanız. Yerli portföy içinde yerli kömürün e, olduğunu kaydetmiş Albayrak. Son yaptığı açıklamasında Enerji Bakanı Berat Albayrak. Türkiye'nin toplamda ürettiği elektriğin içinde kömürün payında büyük bir artış görmüyoruz. Yüzde otuzlar civarında bir kömür portföyümüz var. yılda 30 milyon ton muhtemelen yazmamışlar ama 30 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Bunun yerlik yerli kömürden üretim etkisini arttırmak, bunu yerlilikle sağlamamız lazım diye bir açıklama yapmış. Yani kömürün istek var. Tümüyle yerin dibinde ve şu andan itibaren bırakılması gerekirken hiç çıkarılmaması gerekirken yerlisi yabancısı İtali yerlisiyle karışık bir acayip durum var. Tam yani. tersi dövizden arındırılmış bir modele başlanıyormuş. Alım garantisi verilen miktarı arttırarak yerli kömürle ilgili teşvik ve destek mekanizması 2018 başında devreye alınacakmış. Bunun tamamen engellenebilmesi için uğraşmamız lazım. Yerli karbon oley. <gülüyor> evet yani şu Yerelisin mı Yerelisin mı Bunlara şehirlerimizle olumlu bakmamız bekleniyor Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi tabi e, bence bu noktada bırakalım iklim meselesini ve doğrudan doğruya iklimi de içine alacak korkunç bir olaydan bahsedelim Hasan Keyf'ten senin Yücel e, Hürriyet seyahat ekinde 29 Ekim yani e, belki gün Pazar ekinde çıkan kapsamlı. İki sayfalık yazında. Yani çok e, vahim şeyler var. Biraz onlardan söz edelim istersen. E, tabii. Hasankeyf benim için en azından kanayan bir yara gibi. E, altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi dünyada eşit benzeri olmayan bir alandan bahsediyoruz. Ki bu özellikleri nedeniyle hem doğa ve hem insanın kattığı bir takım e, özellikler nedeniyle yeryüzünde UNESCO'nun Bir alanın dünya kültür mirası sayılabilmesi için taşıması gereken kriterlerin onda dokuzunu taşıyabilen tek yer. Bu kriterlerden herhangi bir tanesini taşıyorsa bir alan e, devletin hükümetin başvurmasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınıyor. Hasankeyf bunların onda dokuzunu karşılıyor. Düşünün ki piramitler üç kriter. Neden piramitler üç kriter? Çünkü insan yapımı muazzam bir yapı ve bu bir kriterle orada duruyor. Hasankeyf de Çin Seddine kadar... Cinsetti 5.40, 5 kriter. Ee, çünkü o insan yapımı ve o kadar ama Hasan Keyif'te bir de doğanın yapımı var. Yani Dijle Nehri 2 yıldır Hasan Keyif ve Dijle Vadisi'ni yaratmak için çalışıyor. İnsanlık eli iş tuttuğundan beri o coğrafyada insanlık tarihini taşıyor, yazıyor. Muazzam bir yer. Kültürlerin kesiştiği, ilk buğdayın, arpanın, tarımın yapıldığı, ilk yerleşim yerlerinin, e, köylerin kurulduğu bir yerden bahsediyoruz. Yukarı Mezopotamya'dan ve oranın kalbinden bahsediyoruz. E, ama şimdi biz orayı, yani suyun var ettiği böyle muazzam bir noktayı suyla boğmak üzereyiz. Orayı yok edecek Alısu Barajı'nın %98'i bitmiş durumda. Yakında su tutmaya başlayacak. Ee, görmeyenler bu muazzam yeri mutlaka bir görmeliler yok olmadan önce çünkü aksi takdirde bizim bakanlığın projesi dalıp sualtı turizmiyle görmek zorunda kalacaklar deadline nedir? Yani zannet... %98'i bitti bu barajın ama biraz oradaki e, bakanlığın çalışmalarıyla ilgili su tutma e, şeyi e, muhtemelen ayarlanacak yani bazı eserlerin taşınması söz konusuydu o da 8 tane galiba ...yapı taşınacaktı. Bir tanesi taşındı. Zeynel Bey Türbesi başarıyla taşındı. İyi bir e, şeydi. Ama yani... ...şöyle bir mantık var. Sanki biz oradaki... ...sekiz tane, on tane eseri taşıdığımız zaman... ...başka bir yere Hasan keyfi taşımış gibi oluyoruz. Böyle bir şey yok tabii evet. ki. Evet, şeyi de söylemişsin zaten. Mesela işte Ayasofya'yı, Kız Kulesi'ni... ...Boğaz, Boğaz Köprüsü'nü... Galata evet. Kulesi'ni taşıdık diye. Götürelim Trakya'nın <gülüyor> ortasına koyalım. Burası İstanbul diyelim. Kim bize inanırsa oranın İstanbul olduğunu. Şimdi de aynı şekilde biz inanmıyoruz. Bunların gideceği yerin Hasankeyf olduğuna. Mümkün değil. O, orada yaşayanlar neler yapıyor? Onların planları nelerdir? Onların söyledikleri neler? Aslında orada yaşayanlar da çok uzun süredir. 50 yıldan fazla bir süredir barajın altında kalmış durumdalar. hani Ortada Hı -hı. bir baraj yokken bile onlar barajın altında kalmış durumdalar. Hasankeyf O kadar özel bir yer ki normalde içinde kazma kürekle geçseniz sizi içeri atabilecekleri kadar gerekçeleri var. O kadar olağanüstü bir coğrafya ve tarihi kültürel doğal sit alanları birinci dereceden aynı zamanda. Ama oradaki insanların bir tek çivi çakmasına dahi müsaade edilmezken yani çocuğu evleniyor kendi oda, evinin yan tarafına bir oda yapması gerekiyor. Mesela Hasankeyf'in içinde bulunduğu özel durum nedeniyle bu mümkün değil. Ee, ama biz bunun mesela bunu komple bir barajla yok edebiliyoruz yok ede evet. yani bir de e, şey de çok acayip tabi e, yani bölgede belki de hiçbir yerde olmadığı kadar karmaşık bütün e, medeniyetlerin yani her türlü insan topluluğunun e, ne kadar e, geriye kadar gidiyor tam kestirmek mümkün değil ama 10 bin yılın ötesine kadar yani ilk tarım On bin devir. yıl 12 bin yıl deniyor zaten Hasankeyf'te toprak üzerinde görünen medeniyet sayısı 20'nin üzerinde. Yani bu henüz kazı yapmadan görebildiğimiz bir takım şeyler. Ee, oranın tam olarak ne kadar önemli olduğunu anlayabilmemiz için de yine bilim insanlarının ifade ettiğinden biliyorum ben yaklaşık 250 yıl bir kazı yapmak lazım. Ve şu anda Hasan Keyfin tam da üzerinde olduğu yerde o kazıyı yapmak lazım. Yani artık suların altında kalacağı için herhangi bir kazı filan Şu an kurtarma kazıları çok hızlı bir şekilde yapıldı ama ya o da dinamitle falan kepçeyle <gülüyor> dozerle Bilmiyorum. yürüyen bir süreçti. Bir diğer taraftan da 400 kilometrelik nehir alanının ancak %5'i ekolojik açıdan tam anlamıyla arttırılmış durumda diye hatırlatmışsınız. Evet, evet evet yani o kadar muazzam bir coğrafya ki ve e, bunu araştıramadık bile daha yani Hı -hı. burada hangi canlılar yaşıyor e, bu canlıların durumu nedir? O var mı bu yokmuş, bütün bunların hepsine bakılamadı bile. Sadece yüzde beşlik bir kısmı ekolojik olarak Dijle Üniversitesi'nin verilerine göre araştırılmış durumda. Aslında çok uzun yıllar kültürel araştırmalarla beraber ekolojik araştırmaların da yapılması gereken bir yerden bahsediyoruz ama. Evet, yani çeşitlilik olduğu da söyleniyor. Şimdi burada hem tarım devriminden de bahsetmek, yani insanlığın ilk yaptığı yerleşim devrimi diyelim oradan da yerleşik düzene geçip tarım devrimi yapıyorlar. Yani bütün bu e, buğday e, arpa, kolza, keten, ıspanak, nohut gibi nohut gibi bilinen bütün ürünlerin bu bölgede insan eliyle yetiştirilmeye başlaması ilk yani ilk kalıcı yerleşkelerde burada oluyor. Hatta belki şeyi de burada katmak gerekebilir sulama Kavramı da burada geliştirilmiş. Yani dağlardan suları getirmek. Tabii. Şimdi çok akıllıca olmadığı anlaşılıyor Aynen. ama artık süresi Hatta şey El-Cezire, sibernetik e, bilimin yani robot bilimin e, yaratıcısı olarak kabul edilir. Zamanı işte Da Vinci'den 300 yıl önce e, 24 saate bölen inanılmaz bir dehadır. Ve onun yaşadığı yer Hasan Keyif. Ve bütün bunları suyla yapmış. Yani suyla çalışan robotları var o dönemde yaptığı. Ee, inanılmaz e, derecede aslında köklerimizi yok ettiğimiz bir şey bu. Yani bu bütün insanlığı yok etmek anlamına evet, geliyor. Evet. Yani o bölgede kalmayan yok. Yani değil mi? O Urartular da var. İşte Reme, yani Persler, Roma, Bizans, Emevi, Abbasiya, Hamdani, Mervani onları bilmiyorum. Fırat de... Kaplumbağası, Kızıl Akbaba, Çizgili evet. Sırtlan, Yeşil Arı Kuşu, Küçük Kerkenez, Alaca Yalıçapkını yalı gibi canlılar da var. Mervani evet. çok da canlı var. Bir de şöyle düşünün barajları... Yani nehirleri vücudumuzdaki damarlar gibi düşünebiliriz. Yani evet. gezegenin damarları onlar. Nasıl ki omzunda ben bir damarı tıkadığımda bir tarafı göl olur, boğulur organlar. Bir tarafı da kan dolaşamadığı için kirlenir, aşağılara kan gitmez. Barajlarda aslında gezegende aynı şeyi yapıyor. Aşağısında, bu Ilısı Barajı'nın aşağısında bu işlere milli bilmem ne olarak bakılıyor genellikle ama... E, su bedevileri yaşıyor. Dünyada başka hiçbir kültür yerde olmayan, kültürünü var edemeyecek bir topluluk yaşıyor. Bunlar suyun içinde yaşıyorlar. Çocukları suyun içinde gözleri daha iyi görüyor ve bu e, insanların bu kültür sazdan evlerde yine Dijde'nin yayılıp oluşturduğu alanda Irak Irakta evet, evet yaşıyorlar. Bataklık. Biz buradaki barajla yani sadece Hasankeyf'deki medeniyeti, insan birikimini ya da doğayı yok etmiyoruz. Aynı zamanda aşağısını da yok ediyoruz. Aşağıdaki kültürleri de yok ediyoruz. Tabi bu savaşa filan da tekrar Irak'la da ile de bambaşka şeylere de yol açabilecektir. Ama yani ben bir de şeye de... Yani bir çeşit senin de yazdıklarından da okuyorum. Şimdi Arz'ın Merkezi gibi bir şey. Jules söylediği gibi Arz'ın Merkezi'ne seyahat gibi. Onu batırıyoruz. Yani işte İran, İç Asya, Doğu Akdeniz ve Mezopotamya'nın sonraları da Bizans'ın temsil ettiği romanın, Doğu Roman'ın birbiriyle kaynaştığı tek merkez bütünlüklü. Arz'ın Merkezi aslında ve oluş arıkla da konuşmuşsun profesör. ...Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Kürsüsü Başkanı... ...yani e, bu kaynaşma hem ticaret hem mimari hem üretim alanlarındaki açık izleriyle olduğu kadar... ...sosyal bilimler, sosyal antropoloji alanlarında da tanınabilir... ...Hasan Keyf tektir ve benzersizdir demiş artık daha Hı. ne diyorsun... ...ve bunu kaç yıl ömrü Baraj'ın? Ee, en fazla 50 ile 60 yıl arasında sürecek bir ömrü için Hasan Keyf'ten tamamen vazgeçiyoruz... Yani silt olacak. Sadece Hasankeyif'ten şey. değil, Dicle'nin kolları ve ana yatağı boyunca 400 kilometrelik bir alanda dünyanın en verimli tarım arazileri bunlar aynı zamanda. Bunlardan da vazgeçiyoruz. Oradaki birçok canlı çeşidinden vazgeçiyoruz. Oradaki bir kültürden vazgeçiyoruz. Mesela Hasankeyif'te konuşulan Arapça yeni bir dil olarak kabul ediliyor biliyor musunuz? Yani o kadar farklılaşmış ve değişmiş ki Alman bir profesör gelmişti. Bu kesinlikle yeni bir dil. ...bir dil demişti bize ve bununla ilgili... ...çalışılıyor mesela şu anda. Evet yani... Ve neye karşılık bunu yapıyoruz? Bir buçuk bile... Bir yedi, 70 evet bir Türkiye de. enerjisinin... ...yüzde bir buçuğu civarında... ...bir enerji üretimi yapıyoruz. Toplam enerji üretiminin içinde ve... ...bizim o bölgeden gelen enerjideki... ...kayıp kaçağımız sadece yüzde yirmi. <gülüyor> Peki... şimdi artık bu muazzam bir konu tabi ama bir iki de şey söylemek istiyorum. Bir de şey çok yazında dikkatli bir çok hoş bir şey var. <gülüyor> Hasan Keyif Arapça, Türkçe, Kürtçe konuşuluyor. Çocuklarsa İngilizce ve hatta Japonca dahi Hasankeyf tarihini gelen turistleri anlatabiliyorlar. Hiç çivi bile çakılmamasına rağmen buraya evet. turizm akımı var. Tabi yılda bir buçuk milyondan fazla insan geliyordu Hasankeyf'e ve Hasankeyf'teki her çocuk Ee, bir, birkaç dilde Hasankeyf'i anlatma yeteneğine sahipti. Yani e, İngilizce anlatıyorlar, Türkçe anlatıyorlar, Kürtçe anlatıyorlar. Japonca anlatanına denk geldim ama tek bir koşul var. Evet. O anlatırken kesmeyeceksiniz. Çünkü ezberlenmiş olduğu için tekrar başa dönmüyor ondan sonra. Çok güzel bir şey. Evet, evet. Ama şimdi bu piramitlerden de, Çin seddinden de ve doğa altındaki türler açısından da belki de benzersiz şeyi yok etmek bitti gibi bir şey. Peki ben bir şey miyim bu noktada yani yazında şey diye geçiyor bir zamanlar Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlamış olan tarihi İpek yolu üzerinde yer alıyor aynı zamanda Hasankeyf. Tarihi Dicle Köprüsü de 900 yıldır ayakta bildiğimiz kadarıyla evet. Bugünkü gazetelere baktığımız zaman gene aynı amaçla yapılıyor bir çalışma <gülüyor> Çin'i batıya bağlama amacıyla yeni tren yollar açılmak isteniyor. Hı -hı. Çeşitli çekiş darbeleriyle beraber başlamış Hı -hı. olan bir projeden evet Projenin müjdesi veriliyor gazetelerde. Şu andaki duruma baktığımız zaman e, ne kadar zaman içerisinde bunu yapabilmeleri mümkün? Yani en son ne zaman gidebilirim diye sormak istiyorum ilk soru olarak. Hasan Keyfe. Hasan Keyfe. Bence her, her zaman yani yarın bile güzel bir gün Hasan Keyfe yani, gitmek evet. için kesinlikle. Ee, sadece gitmek görmek değil orada biraz vakitte geçirmek hani hakikaten orada taşların var ettiği bir kültür ve bugün halen yaşıyor. Oradaki insanlara baktığınız zaman aslında çok binlerce yıl gerisini de görmeniz mümkün. Ee, gidilmeli vakit geçirilmeli ne, neyi yok ettiğimizi en azından görmeliyiz ki canımız acısın biraz. Evet. Yani. Şimdi, Mercan resiflerinden sonra listeye bir şey daha eklenmiş, eklenmiş oldu. Evet, evet. İkinci sorumu da sormak istiyorum Bu, bunu yapan kimler? Aha, ben de onu söyleyeceğim. Çok Şimdi. güzel bir soru. Şimdi bu 1950'li yıllardan beri gündemizde olan bir proje ve bunu uzun yıllar Avrupa'da finansman aradılar ancak Avrupa'da bu işe garantör olan devletler bu proje yapılamaz yapılması ihanettir diye hepsi çekildi. Evet. Yani birçok ülke ilk başta bunun finansmanını üstlenmek istedi ama Hasankeyfi gördüklerinde hiçbir tanesi bunun altına imza atamadılar. Ee, ve Bundan yaklaşık e, 2010 yılında sanırım yerli kaynaklara dönme kararı aldı. Yurt dışından finansman bulamayınca. Hasan Keyif'in yok olması için güzel devletimiz... bir kampanyada düzenlenmiştik. Tarkan vardı evet, evet, yüzlerinden biri evet. olarak. Ee, Garanti var. Bankası ve Akbank e, bunun finansal kısmını üstlendi. İnşaat kısmını üstlenen ise ülkemizdeki tüm ihaleleri hemen hemen alan Cengiz ve Nuroğlu İnşaat. Ama bu e, ihalesiz verilen bir proje aynı zamanda ve çedi olmayan bir proje. Düşünün ki bu kadar devasa Türkiye'nin en büyük Zül barajlarından biri olacak. Enzersiz bir şey. Evet ve Çok özel bir alanı yok ediyor aynı zamanda. Ama bunun çedi yok mesela. Neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu umursamıyoruz. Yani böyle hani neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz çok önemli değil. Akbank'ta Garanti Bankası da çevreci kimlikli. işte Garanti Bankası yeşil rengiyle yıllarca çevrece kimlikli bir takım işler yaptı Akbankası gene karbon emisyonu konusunda uluslararası imzaladı anlaşmalar var bir sürü hikayeli hikaye diyorum ama artık gerçekten hikaye yani samimi olmayınca karşılığı olmayınca hikaye oluyor bunlar işte niye finanse ediyorlar peki bunu Muhtemelen karlılık. Yani başka bir şeyle açıklamak pek mümkün değil. Mantığa uyan... Şey. Yani para kazanmak için herhalde... Çok vahşice para kazanılan bir alan çünkü inşaat. Her şeyden. Yani Cengiz İnşaat demiştiniz. En son cezaevi ihalelerine başlamıştı. Şimdi Hasan Keyif'i ortadan kaldırıp... Doyulmuyor Baraj inşaatına giriyorlar. Hem cezaevi hem baraj. Nuroğlu öyle mi? Evet Cengiz yani, ve Nuroğlu inşaat. Nurgül ana yüklenişi. E, yani e, bunları... E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de e, müracaat olmuştu yani. Murat de e, onunla da Aynen. birkaç defa konuşma fırsatımız olmuştu. Büyük bir e, hukuki mücadelesini de verdi ama ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ya e, bu hakikaten Avrupa Birliği Parlamentosu'nun zaten sanırım 2004'teydi. Türkiye Cumhuriyeti'ne siz Başvurun burayı hemen UNESCO Dünya Mirası listesine alalım. Burası inanılmaz bir yer şeklinde. Yani görülmemiş bir şekilde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi önerisi var. Hani bunu hiçbir, her ülke biz burayı da yapalım, burayı da yapalım diye bir bir yarışır. Yani burada şey deniyor, siz burayı yapın deniyor, ne olur diyor deniyor. Ama buna rağmen böyle bir girişimde bulunmuyor. Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Bu hakikaten bir yandan da bugün canında söylediği gibi gazetelerin manşetlerinde birinci sayfalarında da yedi e, e, devlet e, başkanının e, şey yaptı, çekit salladığı bir yeni... İpek yolu projesi var. İliterim, yani o, o yol belki bizi... ...raylar üzerinden birbirine bağlayacaktı. Ama bu hem kültür üzerinden... ...hem doğa üzerinden... ...hem taşıdığı mana üzerinden... ...aynı coğrafyada bağlayıcılığı olan bir noktaydı. Biz şimdi onu kesinlikle... ...koparıyoruz. Hı. Artık o raylarla... birbirimize ne kadar bağlı kalacağız bilmiyorum. Bütün canlıları yani. da kopararak Aynen. oradan akıl almaz bir şey. Belki de yoğun çoğunluğunun Kürt olmasıyla da bilgisi vardır. Belki de ama aşağıda Araplar da varmış mesela. O zaten barajı yapma gerekçelerinden biri olarak da orada o bölgede işte terör, terörün önünü kesmek gibi bir şey gösteriliyor ama bu o kadar havada kalan bir şey ki o bölgede zaten böyle bir problem yok. Evet yok. Evet. Peki, burada yani çok içecce olmayan bir konuyu? Ama vaktiniz varken bir an önce gidin gezin. Eğer görmediyseniz evet. ya da ikinci üçüncü defa görmeyen falan. sonra evet. suya dalıp. Yani Hasan yeryüzünde Kev... bir örneği olmayan yerden bahsediyoruz. Mutlaka görülsün. Hasankeyf Kalesi, Kafe Kapı, Kale Kapısı, Köprü, Büyük Saray, El Camii, Koç Camii, Kızlar Camii, Zeynel Bey Türbesi. Onu başka yerden de suya dalmadan da görmek mümkün olacak. Evet onları taşıyacaklar. Taşıyabildiklerini bir kısmını. Taşın. Taşımayanlar da dalgaçlık öğrenmek durumunda kalacak. Hazırsınız gençlerlerimiz. Peki hadi bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.